Elhamdülillahi Rabbil Âlemin, ve salatu ve selam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Kıymetli dinleyenlerimiz ve cemaatimiz Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize meded ve inayet ve lütfu hidayet ihsan eylesin ve bizleri fazlu keremiyle ehl-i sünnet ve cemaatin nurlu yolunda daim ve sabit eylesin. Mübarek bir gece geçirdik ve ihya etmeye gayret ettik. Bugün de sizlerle buluştuk elhamdülillah. En mühim mesele ehli sünnet itikadını muhafaza ederek bu ibadetlerden istifade etmektir. Çünkü birçok sohbette beyan ettiğim vecile bir insan el-sünnet itikadını muhafaza etmediği takdirde namaz da kılsa, oruç da tutsa hacca da gitse, zekat da verse, bu insan maalesef amellerinden hayır göremeyecek. Hasenatı mah olacak, amelleri hapt olacak. Böyle beyan ediliyor. Onun için biz sizi her gün uyarıyoruz. Diyoruz ki şu kanalda şu adam var, mesela bu kişi doğru itikat üzere değildir. Bunları niye diyoruz? kimseyiyle alıp veremediğimizden dolayı değil. Rekabetimiz var diye değil. Allah rızası için sizleri uyarıp el sünnet itikadından sizi çevirmesinler, döndürmesinler, hidayetinize mani olmasınlar diye biz sizi uyarıyoruz. Şimdi adam, biz size dualar öğretiyoruz, dezikirler söylüyoruz vesaire. Mustafa Karataş de dün çıkmış yine. Adam Tabii bizim adımızı veremiyor ama bizi kastettiği anlaşılıyor tabii. Senin diyor Kur'an neyine yetmiyor? Sahih hadisler neyine yetmiyor? Tam da benim ona soracağım soruyu o bana soruyor. Sahih hadisleri kabul ediyorsun madem. Sahih hadisler neyine yetmiyor? Daha yani zayıf hadislerden, rivayetlerde mesela, e ben zayıf hadislerden rivayet edilebilir çünkü e, faziletli ameller babında şu günün orucunun şu fazileti var. Şu gecede şu namazı kılsan şu fazileti var. Bunlar zayıf hadisler olabilir. Ve bu zayıf hadislerle amel edileceğine dair bütün ümmetin alimlerinin ittifakı vardır. Çünkü fezali amel, faziletli ameller konusunda itikatta olmaz, fıkıhta olmaz. Biz bunu kaç defa dedik. Peki sahih hadisler sana yetiyor mu? diye sormak lazım. İsa Aleyhisselam'ın ineceği konusu Bukhari'de ve Müslim'de bütün sahih hadislerde var. Hem de itikadi bir konu, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber vermesiyle ilgili, fıkıhla da ilgili değil. Dolayısıyla haberde yalan olmaz. Aksi takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalancı olur. O buyurmadan başkası söylediyse sahabe yalancı olur. Sahabeden gelmediyse de tabiin uydurduysa onlar yalancı olur. İmam Bukhari yalancı olur. İlla biri yalancı olacak. Ebu Kari'yi ki senin itimat ettiğin sahih kaynaktır. Bunlar yalancı olmadığını sen de kabul ediyorsun. Sonra kalkıyorsun bana diyorsun ki efendim sahih hadisler neyine yetmiyor? Peki İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar ediyorsun. Bu sahih hadistir. Ee, Hazreti Mehdi'nin çıkacağını inkar ediyorsun. Bu sahih hadistir. Hem de bunlar manen mütevatir derecesindedir. İtikada tealluk eder. İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eden kafir olur. Peki burada sen, sana ne yetmedi bu? Allah'ın Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem beyanları neyine yetmedi? Tutarsız, tezat ve tenakuz içerisinde bu dinlenmez. Dinlemek caiz değil. Efendim, Beyaz TV'de çıkıyor diyelim Mehmet okuyan mı ne? Kabir azabını inkar ediyor. Cennet cehennemin şu anda mevcut olduğunu inkar ediyor. Bidat ehli oldu. Asla dinlemek caiz değil. Bunun gibi var. Bayraktar bayraklı. Zaten bayrak açmış. Hiçbir hadis-i şerifleri kabul etmez. Bir şeyi kabul etmez. İtikadı tamamen bozuk. Dinlemek caiz değil. Şu an için konuşuyorum. Evvelce başkaları da vardı devrede. Kimileri şimdi program yapmıyorlar. Konuk alanları bir şey diyeyim. Şimdi konuklar değişiyor. Her gece farklı konuğa ben nereden takip edeyim? Ama sabit olanlardan misal veriyorum yani. O Kanal D'de herhalde konuşuyor. Bayraktar. Efendim, tamamen hadis şeriflerin tümünü inkar ediyor. Miracı tümünü inkar ediyor. Birçok ayet-i kerimede beyan edilen konuların tümünü inkar ediyor. E biz buna nasıl yapacağız? Nasıl dinlenilir ben size diyebilirim ya? Asla. Caiz değil. Bunları beyan etmek zorundayız. Biz bunları niye konuşuyoruz? Sizin el itikatınızı itikadınızı muhafaza etmek için konuşuyoruz. Ama var, dinlenilecek adam yok demiyorum sana. Aa işte Osman Ünlü Hoca... Konuşuyor. Ehli sünnet adam tekelete konuşuyor. Ehli sünnet adam dinlenir. Efendim o Ayvallah hoca konuşuyor. Ee, dinlenir. Ehli sünnet adam. Daha çok dedim size işte Fatih hoca, işte Nihat hoca söylüyorum. Ben beni dinleyin, başkasını dinlemeyin diyen bir adam değilim ki. Ama biz bu reddiyeleri niye yapıyoruz? Bunbaharek Ramazan şerif gününde. Ee, biz bunlardan sizi niye uyarıyoruz? Burada bizim Gayretimizin sebebi nedir? Burada niye yani biz e, efendim bu işin üzerinde hassaslıkla duruyoruz? Diğer hocaların hiçbiri isim vermiyor, cisim vermiyor, konuyu anlatmıyor. Belki bazı konularda doğrular söylüyorlar ama şu adam yanlış söylüyor, bu dinlenmez demiyorlar. Biz bunu niye yapıyoruz? Şimdi o hususta hadis-i şerif hati bağdadi tahric etmiş Muaz radıyallahu anh ta ediliyor. Bakın. İza zahratil fiten İza zahratil bid'a Çok önemli birkaç hadis-i şerif okuyacağım bu bölümde. Allah rızası olsun. çok iyi dinleyin. Ve insanlara duyurun, haberdar edin. Sohbet başladığını. Fitneler zuhur ettiği zaman. Fitne, itikadi fitneler. Yani kargaşa. Tabi öbürü rivayet bunu tefsir edecek. Bidatler zuhur ettiği zaman. Bidat ne? Bidat yenilik, dinde reform. Mesela Mustafa İslamoğlu asla dinlemek caiz değil. Yanından geçip dinlemek caiz değil. Neden? Eş işte adam kaderi inkar ediyor. Zaten bidatların en evveli kaderin inkârıyla başladı. Bu e, Ebu Davud hadisinde "İmmeri felate taudum. Hastalansalar ziyaretlerine gitmeyin. Ve imatu fele Ölseler cenazelerine gitmeyin." Kesinlikle hadis-i şerif Ebu Davud hadisidir. Kader yok diyenler. Her ümmetin mecusileri var. Benim ümmetin mecusileri kaderiyedir. Yani ve liküllü ümmetin mecusun ve mecus ümmeti el kaderiyyet. Ellezîne kulûne lâ kader. Hadis-i şerif takdir bunu beyan da etmiş. Kader yok. Yani alın yazısı yok. Allah önceden bilmiyordu. Önceden yazmadı bir şey. Bizim bugün burada sohbet edeceğimizi Allah yazmamıştı önceden. Böyle denk geldi. Bunu diyenlerin had hadis-i şerif daha sen hastalansa ziyaretine gitme diyor. Cenazesine gitme diyor. Sen sohbetini dinliyorsun. Bu nasıl dinleyeceksin bunu? Hayrettin Karaman Sahabe-i hakaret ediyor. E, Hazreti Muaviye Efendici ben sevmiyorum. Peygamberini seven onu sevemez. Bu nasıl bir şey sahabe bu mı diyor? Bak hadis-i şerife ve sübbet-i ashabi sahabeme hakaret edildiği zaman. Burada sep yani ana sövmek demek değil. Hakaret edildiği zaman. Şimdi bakın. Bana hak verecek misiniz? Ne yapacaksınız? Ben burada mecbur muyum değil miyim? Ben bunları keyfime mi konuşuyorum yoksa ben bunları söylemek zorunda mıyım? İlerideki tehdidi hadis-i şerifteki azap tehdidini görün. Belayı görün. E ben bu beladan kurtulmak için, sizi de korumak için konuşuyorum. Her gün böyle konuşuyorum. Şimdi Fitneler zuhur etti mi? Çoktan. Sahabe döneminde başladı. Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesi döneminde başladı. Ondan sonra Hz. Ali Efendimiz döneminde başladı. Ya arkadaş kader hakkında tartışma açan Esbah diye bir adam vardı. Sahabeden değil tabi o. Tabiin olacak diyor ya da e, e, imanı el olmazsa tabiin nasıl olsun? Sahabeyi görmüş tabi. Kühüfe mescidinde geliyordu böyle tartışmalar açıyordu bu konulara giriyordu. Alın yası var mıdır? Yok mudur? Falan. Allah işte evvelce biliyor muydu, bilmiyor muydu, yazmış mıydı, yazmamış mıydı? Hazreti Ömer Efendimiz'e dediler ki yani mektup gönderiyorlardı. Orada küfede dolu bin tane peki sahabe var. Küfede çok sahabe var. Hazreti Ali Efendimiz e, de sonradan biliyorsunuz e, devletin e, halifeliğin merkezini küfeye taşıdı. O zamana kadar Medine'den yönetiliyordu İslam devleti. Hazreti Ali Efendimiz küfeden yönetiyordu. E ondan dolayı sahabe de çok oraya gitmişti. O bölgede çok sahabe bulundu, yaşadı. Sahabe-i kiram, o adam, yani bin kişi diyor, küfenin mescidinde hep, çoğu sahabeden, en azı tabi'in zaten sahabenin talebesi, öyle mübarek zatlar, en hayırlı asır benim asrım sahabem, sonra onları takip eden, yani tabi'in tabakası, Bukhari hadisiyle en hayırlı bu ümmetin, İnsanların onlar olduğu bildirilmiş. Biz onlar kadar hayırlı olamayız mümkün değil. Ne alimimiz ne şeyhimiz. Böyle bir haklarında müjde olan zatlar o esbah dene adam camiden içeri girdiği zaman diyor hepimiz kalkardık terk ederdik meclisi. Niye gelip de birimizde bir tartışma açmasın? Halbuki ona verilecek cevap mı bilmiyorlar. Biliyorlar. Çoğu sahabeydi. Hepsi sahabeydi veya tabiindi. Onunla tartışabilirler sabaha kadar akşama kadar. İlimleri bitmez onu rezil ederler onu hapta derler sustururlar ama mesele o değil o kadar alim oldukları halde sahabe oldukları halde Allah'ın izniyle cennetle müjdelenmişler ve külle ve Allah Allah'a ayetle sabit ki Allah hepsine cenneti söz verdi yani kayacakları imansız ölecekleri gibi bir tehlikeleri de hemen hemen yok sadece cennetle müjdelenen aşere-i ile kalmaz ki bu iş. dün ne anlattık Bedir ehli cennetle müjdelenmiş günahları peşin affedilmiş e 313 kişi Oradan Hudeybiye dedik 1500 kişi Haklarında hadislerim. E cennete ehli olarak bütün sahabeye ayetle müjde var Böyle oldukları halde Hani benim imanım e, Kaybederim tehlikesi de olmadığı halde Hani şüpheye mi düşerim Biri beni ifal mi eder Olmadığı halde bin kişi mescitten Dağılıp gidiyorlardı Neden bu kaderi inkar eden adam Gelip de ortalığı karıştırıp Bir şey açmasın çünkü belki orada bir bilmeyen yeni bir Müslüman gelir, bir şey olur, oradan lafın başının sonunu anlayamaz, o adamın dediklerine kanabilir. Böyle bir tehlikeden dolayı mescitteki sahabe kalkıp dağılıp gidiyor. E sizin gibi e, sevgili seyircilerimiz, Allah hepinizden razı olsun, bu hususta ilmi kelam mütehassısı değilsiniz, delilleri bilmiyorsunuz. Efendim siz bu adamlarla nasıl yapabilirsiniz, bunları nasıl dinleyebilirsiniz Bunları dinletmeniz halinde Sizin bunlara kanmamanız Nasıl umulabilir Mutlaka kandırırlar sizi Ağızları laf yapıyor Euzubillah min kulli münafıkın Alimil lisan Lisanı çok bilgili olan her münafıktan sana sığınırım Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani ağzından bal akıyor İlmi çok Millete sırnaşıyor Ve öyle efendim yakınlaştırıcı Laflar sözler hareketler yapıyor Milleti kandırıyor sen kader yok diyen adam sohbet nasıl dinlersin? İsa Aleyhisselam inmeyecek diyen adam nasıl dinlersin? Kabir azabı yok diyor. Mütevatir bu kadar hadis var kabir hali hakkında ve azabı hakkında. Bukhari Müslüm dolu kabir azabı hakkındaki hadis-i şeriflerle. Böyle mütevatir konular. Bu konularda zayıf hadisler konuşulmaz. Çünkü itikadi konular bunlar. Faziletli amellerde zayıf da olsa amel edilir. Burada çok sahih olması lazım. Hele ki itikadi bir konu olduğu zaman manenin mütevatir olması lazım. Manası Birçok sahabeden aynı manada hadisler gelerek tevatüre ulaşması lazım. E biz bu konulardan, itikat metinlerine giren konulardan bahsediyoruz. Ben zaten Miraç gecesi namazını inkar etti diye bu adamı dinlemeyin diyemem ki. Ama Miraç'ı inkar ederse bu adamı dinlemeyin derim. Çünkü Miraç ayetle de sabit, hadisle de sabit. İsra ayetle sabit. Miraç da ayetle sabit. Necim suresinde Sidratül Münteha vesaire. Sidratül Münteha İsra'da değil ki. İsra ve kadar. Sidratül müntah, indâ cennetül mevâ diyor Kur'an. Mevâ cenneti. Cennet dünyada değil ki. O zaman miraçta da ayetle sabit. E sen bunu inkâr eden nasıl dinlersin? İsa Aleyhisselam'ın nüzüğünü inkâr eden nasıl dinlersin? Şimdi bunlar tamam İnsan eli açık gibi hepten namaz yok, kaza yok, farz yok, ceza yok. O hepten din, dinden çıkmış. Onu konuşmuyoruz. Ama bu adamlar hoca kisvetinde Kader yok diyor, alnıyasız yok diyor. hayret karaman sahabeye hakaret ediyor. Sev, sevmem diyor, peygamberini seven sevmez bu adamı diyor. Kimden bahsediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vay katibinden bahsediyor. E şimdi, böyle olunca, bak, fitneler zuhur edince, etti mi? Etti. Bidatler zuhur edince, bidat ne? Dinle reform. Amentü'yü indirmiş adam beşe. Öbürü... Ehl-i Şünnet'in metinlerinde, itikatlarında olan kabir azabı yok. Öbürü İsa-i Öbürü Mehdi yok. Böyle itikadımızı bozacak reformist akımlar dinde yenilik icatları çıkarttılar mı? Çıktı mı meydana? Çıktı. Fel yuziril alim Alim olan ben alim değilim ama bildiğim kadarıyla bir şeyler biliyorum. Alim olan ilmini açıklasın. Bildiğini açıklasın. Ne demek? Kadere inanmak lazım. Yoksa amentü inkar ediyorsunuz, dinden çıkarsınız. Delilleriyle demek lazım. veya da kabir azabı haktır. Buna inanmak lazım. Ayşe Azim inecektir. Hazreti Medya çıkacaktır. Miraç haktır. Bütün sahabeye hakaret edilmez. Hepsini sevmek lazım. Sahabe-i kiramdan, sahabe-i kiram birini sevmeyen, ki Hazreti Muaviye gibi büyük bir sahabi, yani normal bir sahabe de değil. Sahabenin fukahasından vahiy kütlabından, vesaire. Sahabeden birine diyor Nakıysa isnat eden, yani ayıplayan veya birini sevmeyenin diyor, hiçbir amelinden nasibi yoktur, cevabı yoktur, ahirette diyor. Ulemanın bütün beyanları var ya. de yazdım, şimdi bu önümüzdeki ayda yine yazacağım. Hayreti kanamana reddiyedi. Şimdi bunlar zuhur ettiği zaman, alim olan ilmini açıklasın. Peki. Femenle mefal zalik. Tehdide bakalım şimdi. Kim bunu yapmazsa. Sen biliyor musun bunların Yanlış konuştuğunu biliyorsun. Peki bunların yanlışını delillendirecek ilme sahip misin? Ayetten, hadisten sahipsin. Kimsen yani? Şimdi ben bunun altında eziliyorum. Zaten başkaları yapsa onları dinleyin derim, ben de rahat ederim. Yapmıyorlar, hele isim hiç vermiyorlar. Kanal adı vermiyorlar, isim vermiyorlar. Bugün beni aramışlar, ismi lazım değil. Ya o hoca çıkıyor ama kanalın sahibinin kayınçosu demişler. Yani onun için biz idare etsin hoca. Biz de biliyoruz ki sıkıntı var bu adamdan demişler adamışlar bizim kanalı biz de biliyoruz bu adam sıkıntılı ama sahibinin kayınçosu. Bana ne ya sahibinin kayınçosuysa işte kayınpederi ise ya? Benim kayın biraderim yanlış konuşsa benim kanalda konuşturacak mıyım? Bu benim kayınpederim kızını almışım. Hanımlan aramızı bozmayalım diye kayınpedere gel vazet mi diyeceğiz şimdi. Hani bizim zaten öyle bir alim durumunda vazeden bir durumumuz yok kayınpeder kayınço da. Misal veriyorum yani. Kayın kanalın sahibinin çözülmüş da bilmem ne de işte idare edelim. Edemem. Edemeyiz kay, idare. Öyle biz paşasını idare etmiyoruz. Senin kayınçını ben mi? nasıl idare edeceğim? Niye idare edeyim ya? Alim olan ilmini izhar etsin. Kim bunu yapmazsa dinle şimdi. Kim bunu yapmazsa feale lanetullah ve melaiketi ve nas Allah'ın laneti başın üzerine olsun. Bütün meleklerin laneti başın üzerine olsun. Bütün lanet elinden olan insanların... Tabii kafirin laneti sana bana gelmez. Lanet ed edecek durumda olan yani Müslümanların... Bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Şimdi ben biliyorum. Bildiğim için rahatsız oluyorum. Keşke bu kadar bilmeseydim mi diyeceğiz. O da denmez. Elhamdülillah bir şeyler biliyorum. Ama ben bu ilmimi ortaya koymadığım zaman... Bu reddiyeleri yapmadığım zaman Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti benim üzerime olacak. Bu laneti kim söylüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beddua diyor. Yani kainatın efendisi diyor ki Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini onun üzerine salarım diyor. Onun üzerine yollansın diyor. E peki Resulullah'ın da laneti burada var sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten bütün insanlar diyor. Ama o beddua diyor yani. Allah'ın laneti onun üzerine olsun diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasına mı çarpılayım Ramazan günü? Akşam dinliyorum. Ben sabaha kadar bunlarla uğraşıyorum. Sinirim bozuluyor, uykum kaçıyor. Efendim bu kadar e, keyfim bozuluyor. Bu ne rezillik diyorum. Hadi ameli bıraktık. Bugün yazıyor benim yazdığım gazetede okuyun. Dursun Gürlek abimiz. Yazıyor. Efendim. Kay, la kayıtlıkları... E, İlim söylenen meclislerde milletin telefonlarla uğraştığını, kimsenin bir şey dinlemediğini, hakkı kabul etmediğini, namaz kılma oranının acayip düştüğünü, camilerin boşaldığını. Hadi bunlar amel. Ali Eren Hoca yazıyor. Bugün okuyun. 30 kişilik imam hatip sınıfına sordum. Gittim. Kaç kişisiniz kılan? Altı yedi kişi. 30'da yedi. Orana bakın. Bu imam hatip. Yarın bu müftüvahiz olacak. Ama şimdi bunlar hadi amele tealluk ediyor. Ama şimdi konu nereye geldi? Konu itikata geldi hocalarından da bir kısmı kılmıyor, çoğu kılmıyor diyenler var. Yani bu var zaten. Alaaddin Efendi Hazretleri derdi, bu dinimi bu İslam'ı bu hale getiren hocalarla şeklerdir. Çünkü neden? Biz Meşrikat'ta 600 alimdik derdi. Yani Osmanlı'nın diyanetinde. Meşrikat'ta 600 alimdik. 6 kişi kılardı. Yani şimdi oran artmış biraz yani. Osmanlı niye yıkıldı? Son dönem niye yıkıldı? Zaten orada 600'den altıysa ise 30'da 7 daha biraz fazla yani. Ama durum bu. Hadi ben ameli bıraktım. İtikat. E nasıl bırakacağım yani? O zaman imansız oluyorsun. Ya oradan ne farkın kaldı? Kadere iman etmedin. Amen. gitti. E Ne olacak şimdi? Yahudi Hristiyandan ne farkın var? Bak zaten her ümmetin mecusisi var. Bizim de mecusilerimiz bunlardır diyor. Daha mecusi diyor sana sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana nasıl yağ çekebilirim ya? O da bir görüştür diye. Ben bu lanetten kurtulmak için bunları konuşuyorum ve En mühimi Allah Teala Hazretleri bu kişinin alim olup da ilmini açıklamazsa, ilmini ortaya koymazsa evet Allah onun farzını da kabul etmeyecek, nafilesini de kabul etmeyecek. Şimdi bak benim üzerime Allah'ın meleklerin bütün insanların laneti olarak Resulullah'ın bedduası gelecek. Farzlarım kabul edilmeyecek, nafile yaptıklarım da kabul edilmeyecek, farzlarım da kabul edilmeyecek. Ben bu konumda bir durumdayım. Bu hadis-i şerife göre sen bana hala, hoca efendi bunların adını verme, reddiye yapma, kanalını söyleme, onun hatırı var, bunun şusu var, busu var diyorsan, bir Müslüman olarak, ben senin imanından şüphe ederim. Ben senin imanından şüphe ederim. Ben bu tehlikeye kendimi atamam. Kaça patlarsa patlasın dedik, bugüne kadar zaten bu kadar e, zehirleri içtik. Ne belalar geldi başımıza. Zahiren bela görünüyor. Hapisler, süreçler, iftiralar. Başıma gelmeyen kalmadı benim. 15 sene, 20 seneye giden süreç. 13'ün Müslümanlar, siz bunları iyi dinleyin. Millete aktarın. Dinlenilmeyecek kişiler. Dolu isimli veriyorum. Arada hepsinin ismi de bir anda aklıma gelmiyor. Hayrettin Karaman. Yazısı okunur bu. Yahu sen ne soruyorsun? Adam sahabe. Öyle bir adam gelince bidat sahibi, bütün sahabe kalkıp gidiyor camiden ya. Öyle tehlikeli. Yazı soğukunur mu sahabe Hz. Muhabbet sevmem diyen ya? Bunun gibi daha niceler. Hele Mustafa Karataş'ın daha büyük. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın inmeyeceği gibi konularda inanmayanın kafir olacağında geçen gün dediğim üzere ittifak var. Şimdi İbn-i Abbas radıyallahu anh madden, hakim rivat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ha bu güzel. Ma zahra elü Dinde reform yapan, itikadı bozuk adamlar ne zaman meydana çıkarsa illa izarallahu fih hujjatehu mutlaka Allah onların içerisinde kendi hak davasının dininin delilini ortaya koyar. Peki Allah Teala şu anda hak dinin görüşlerini, davasını, kaderin hak olduğu, işte sahabenin sevilmesi gerektiği, İsa'nın işte ineceği gibi itikadi konularda hujjetini izhar etti mi bu topluma? Etti. Ama kim lale güldün diyenleri etti. Ala lisanı halkı. Yaratıklarından dilediğinin diliyle Allah bunu yapar diyor. Allah gelip senle konuşmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ravza-i Mutahara'dan vazetmez etmez şu anda. Kabrinde diridir ama vazetmez. etmez. hikmet ilahi gereği budur. Mevla bunu imtihan olsun diye böyle yaptı. Ama Allah Teala bir kulunu çıkarır, bir cübbeliği çıkarır, bir molla kasımı çıkarır, Efendim o da Allah'ın delilini açıklar. Günlerdir, aylardır, yıllardır ben bu delilleri tek tek okuyorum. Hadislere inanmanın lüzumu, mütevatır olanların itikatta hüccat olduğu, sahih hadislere inanmanın zaruret olduğu vs. vs. Mutlaka Müslim'de sahih hadisleri var. E, Deccal'ın bir adada olduğu cesase diye orada bir yaratıkla görüştüğü Temimidari Hazretleri'nin tek hadis. Ve bu konuda başka hadis yok ve bunu bozan hiçbir hadis yok. Hem de Müslüm sahihindedir. Bu tek de olsa, bunda mütevatirlik de aranmaz. Çünkü hadis sahise ve başka bir hadisle çelişmiyorsa ki arada tercih yapılması gerekmiyor o zaman, tercih ne yapacağım? Tek, bu konuda tek hüccet. E, sahi Müslüm'de geçiyorsa inanmak lazım. Ama Şafii hocalarından ismini vermeyeyim işte. Adam bizzat bana dedi ki buna nasıl inanacağız dedi ya. Halbuki Şafii'lerin şu anda bütün fetva aldıkları bir hoca. Eski müftü. Biz de zamanında fetva soruyorduk. Ama şu bunu duyunca ben artık uzak durdum ya. Sahi Müslüm'deki hadiste bu nasıl olur diyor. Yani akılla mantıkla sen dini vurduğun zaman senin ilmin nerede kaldı o zaman? Ne Bazı Kur'an'da olan şeylere de akıllarmıyor. ermiyor. Yecüc Kur'an'da var. Yecüc mecüc nerede? Dünya Avrupa Amerika bütün haritaları yaptı bulamıyor. Yani sen hadisi bırak ayetlerde de o zaman Zülkarney'in settini bul. Var dünyada, iki dağın arasında. Dün bayraktar ne demiş? Zıplarken, geçerken yarım satır duydum, yetti bana zaten. Hemen anlıyorum tabii. Çakıyorum kimin ne dedi. Orada diyor ki, o diyor iki dağ demek değil, iki görüş arasında diyor. Yahu, hatta izâ sâvâ, Be, beyne sadefeyni, kef suresinde, iki dağın arasını düzledi diyor, kurşunla, üfrün aleyh kıtra, kurşun dökelim dedi diyor. Ya iki görüşün arasında ne alakası var? Dağın ne alakası var? Kurşunun ne alakası var? Femes dağın yazarı. Buna çıkamazlar bu sette artık. Ve ves tadal örnek var. Bunu delemezler diyor. Bu delme, çıkma, çarpma bu. Kurşun dökme vesaire. Demir, züber al hadid diyor. Demir parçalarını getirin diyor. Yahu böyle bir ayet. Kur'an ayeti ya. Bayraktar Hoca. Hoca da nasıl diyeceğim sana ya. Kur'an ayeti. Okulda ders veriyorsa ilahiyatta falan hoca oluyor zaten. Bütün öğretmenler hoca deniyor. O manada olsun. Peki sen buraya nasıl diyorsun ki bu görüşlerden bahsediyor? Damağı yok diyorsun ya. Ya Allah'ın kitabı Kur'an ya. Hadi hadislere inanmıyorsun ya. Bu kadar bozuk tevil olur mu ya? Allah'ın daha dediğine sen diyorsun görüş. Onun için bir ehli zuhur etti mi? Etti. İlmini açıklasın alim. Açıklamayan lanet var. Ben bu lanette kalamam. Bir... Allah dilediğinin diliyle hüccetini izhar edecektir. Bu fakiri dilemiş. Benim gibi daha nice hocaefediler var. Yazıyorlar, konuşuyorlar. Allah mübarek etsin. Onlar da reddiyeler yapıyorlar, cevaplar veriyorlar. Ben bir şey demiyorum. Bu manada Ebu Bekir Süfül Hoca. Bu manada eli sünnettir. Yani bunlara göre yani Ebu Bekir Süfül Hoca her zaman dedim eli sünnet. Geçen o da reddiye yapmış efendim okuyana bir şeye yapmış yani. O da yapıyor reddiyeler. Yazıyla yapıyor ekseriyetle belki yazıları var. Sitesinde yayınlanıyor. Ben adam kıskanma. Kim ehli sünneti müdafaa diyor? Kim ehli sünneti müdafaa diyor? Tamam. Ben ona duacıyım. O lanetten kurtulur. Yani bir kişi değiliz. Ben öbürlerini de yoksayım ama ama e, ses çıkartmak bakımından biraz benim daha Pediatik yönüm olduğundan belki fazla duyuluyor. Bir de halk dili konuşma meselesi var. Akademik konuşunca halk anlamıyor. Ondan dolayı onlar belki akademik konuştukları için, yazdıkları için sorun çıkıyor zaten. Anlamama sorunu çıkıyor. Beni daha anlıyorlar. Bir farklar oradan çıkıyor yani. Yani allah Teala dilediği kulunun diliyle hüccetini izar edecektir. Etti mi? Etti. Bu lalegül kanalı Allah'ın hüccetini ve delilini açıkladığı kanaldır kanallardan biridir dediğimiz. Belki diğerlerinde de bazı herifte görüşleri konuşanlar olabilir. Hiç hiç yok diyemem ki ben. O zaman siz niye Allah'ın delilinin açıklanmasını istemiyorsunuz? Evet. Ehlül bid'a şerrül haliki vel halika. Ne buyurdu? Hadis-i şerifte. Dinde reform, yani yeni itikad, sahabenin zamanında olmayan bir görüş çıkaranlar, insanların, cinlerin ve hatta hayvanların, böceklerin, yılanların, hınzırı da koy içine hatta ne kadar behain varsa hepsinden daha şerlidirler. Milleti ifsat ettiler bu kanallarla ya. Evet, ashabul bid'ah kilabun nar. Bid'at ehli cehennem köpekleridir. Yani dinde reform işte kader yok diyenler yemin ederim vallahi din kader alınyası yok diyenler bidat ehlinin en başında gelir. Yemin edebilirim. Çünkü o kadar hadis var ki onun hakkında e, İbn Ebi Hasım'ın olacak Kitabü's sünnesinde Onları sıralı yazacağım şimdi. İslam onlar ettiğe de kader bahsinde. Bütün hadisleri, 10, 20, 30 tane hadis var. Sırf orada kaynaklarıyla yazacağım inşallah. ''Amelun galil fî sünnet hayrun min amelin kezîr fi bidâ'' Ehl-i sünnet itikadı olanın az ameli, ehl-i sünnet dışına çıkanın çok ibadetinden hayırlıdır. Kâbede sabaha kadar ağlasan ne olur? Makamı İbrahim'de Kadir gecesini ihyaçsan ne olur? Öbür adam ehl-i sünnet itikadında yatsıyı kılar, yatar, sabaha kalkar, sabah da kılar, iki farzı yapmış olur. Arada hiç nafile kılmasa bile onun ki senin sabaha kadar ağlamandan hayırlıdır, Hatiminden hayırlıdır çünkü itikadı düzgün adam. Sen itikadın bozuk. E, dün okudum onu. Bidat sahibine tazim eden, menvkarı sahibi bidatın hürmet eden, e, lafını dinlemekten daha büyük saygı var mı? Takadane İslam, İslamı yıkmaya yardım etmiş olur. Evet, Beyhaki ve İbnü Ebü Asım rivat ediyor. Ebel Allah sahibi bidatın hatta Sen şimdi bunu dinliyorsun. Bu Mustafa Karataş'ı. Bir inansan ki İsa Aleyhisselam öldü ve inmeyecek, Pidat sahibi oldun. Onu bırak zaten, o çoktan olmuş. Ne buyuruyor? Sen bunu dinlemenin tehlikesini konuşuyorum. İtikadında böyle bir yenilik olan, yani sahabenin inancının dışında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğunun dışında yeni bir reform itikadı olan kişi, o fikrini terk etmedikçe Allah onun hiçbir amelini kabul etmemeye söz verdi. Ve imtina atti. Namaz kabul etmem diyor. Oruç kabul etmem. İlla i sünnete göre inanacaksın. Kadere inanacaksın. Hadis-i terifler mütevatir olan hadislere inanacaksın, itikadi konuda. Evet. اِذَا sahibi تَصَاحِبُوا بِدَعَةٍ فَكَتْ فُتِحَا İslam الْاِسْلَامِ فَتَحَ Hatip ve deylemi rivat ediyor. Bid'at sahibi dinde reform sahibi olan bir yanlış fikirli, itikatlı diyelim inançlı bir adam öldüğü zaman ki bunların çoğu işte şu anda hoca geçinen sınıftan oluyor çünkü cahil nasıl bir daha sahip olacak? Cahil ancak taklitçi olur. Bunlar uydurukçu. Ya bunlar da kendi uydurmadı bu fikirleri. Abdü Afgani, Reşit Rıza, Mason, bilmem ne tescilli sapık adamlara uymuşlar. O zaman diyor İslam'da bir fetih olmuş olur. İstanbul'un fethinden daha Mekke'nin fethinden daha mıyım, Bu bidat sahiplerinden biri öldüğü zaman olur diyor hadis-i Allah hidayet etsin. Allah ıslah etsin. Ama eğer hidayetleri mukadderde Allah Teala şerlerinden bu ummeti muhafaza eylesin. Evet. Onun için bir hadis-i şerif daha okuyayım ve araya gidelim. La-i akbelullahül sahibi bid'at. Beyhakî büyük muhaddis. Beyhakî'in hadis e, kitabında geçiyor. Bid'at sahibi için yani anlat işte. İsa inmeyecek demesi yeter. Bu bid'attır. Mütevatir hadislere kadar, Kabir azabı yoktur demesi mütevatir hadisleri inkar. Bitti. Bidat sahibi oldu. el i sünnet olamaz bu adam. Bazısında İsa-i içinde Müslüman olamıyor. İmam-ı icma ve ittifak zikrediyor burada. Bidat sahibi salaten namazını kabul etmez. Vela savmen orucunu kabul etmez. Koca Ramazan farz oruç tutuyorsun. Bu kadar yaz gününde o kadar zahmet çekiyorsun. Akşama gidiyorsun bunlardan birini dinliyorsun. Onun gibi inandığın takdirde hiçbir orucun kabul olmayacak Müslüman. Ben seni uyarmayacağım da ne yapacağım burada? Hoşaf mı soğutacağım, kuyruk mu sallayacağım ya? Kusura bakmasınlar. Orucunu kabul etmez, sadakasını kabul etmez, Vela hacken, tek tek sayıyor had-i şerif. Haccını kabul etmez, Vela umreden, umresini kabul etmez, Vela cihaden, bir adam ehl-i sünnet itikadı dışında olup da gidip cihat yapsa, Allah yolunda ölse şehit olamaz. Yani normalde ehl-i sünnet itikadından olsaydı şehitti. Sırf o yanlış inanca saplandığı için şehit de olamıyor. Ama hak yolda öldü. Ehl-i sünnet insanların arasındaydı. Ama onun itikadı bozuktu. E cihatı da kabul etmiyor onun. Onun kendisinin şahsının velası_^ farzını da kabul etmez. Velâatle nafilesin de kabul etmez. Yakru cümleni. Tekrucu minel ajin. Evet hadis-i şerif İbn Mace 6 sağlam kitaptan bir İbn Mace mukaddimede almıştır. Hafız Mücridi büyük müaddes terkip teripte almıştır. Ali el büyük muhaddis kenzül Mal'de almıştır. Beyhakî'den zikrediyor. İbn Hacer el-Heytemi Hazretleri Salâikül Muhrikede almıştır. E sen daha ne yapacan? Kıl, tüy, hamurdan nasıl çıkarsa bunlarda İslam'dan çıkmışlardır, çıkacaklardır diyor. Çünkü bid'at bir yerde durmaz. Adamı dinden çıkarana kadar devam eder. O yok, bu yok, o yok, bu yok. Adam gelir, gelir, gelir. Efendim tamamen, zaten şimdi hadisler de yok. Şimdi geldik, Kur'an'a kalmıştık tek. Geçen işte bizim dergide var işte bir adı, bir, Diyanetin Avrupa'daki bir adamı. Resmi de var, resmi de var. Unuttum Ömer mi? Bir şeydi. Adam ne dedi? Allah'tan başka kutsalımız yok, Kur'an da tartışmalıdır dedi yani. Ve e, sitesiyle mütesiyle Ali Eren Hoca'nın yazısında bu da var. Adamın şeyleri, nerede konuştuğu, ne ettiği, o toplantıda Diyanet bulunduğuna dair hepsi var. Çünkü bit at bir yerde durmaz, bit at diyor, kıl hamurdan çıkar gibi, tereyağdan kıl çeker gibi diyelim Türkçe'si, İslam'dan çekilip çıkacaklardır. Ben sizin imanınızı Allah'a emanet ediyorum. Sohbetlere devam edin, bu kanalı takip edin, bizim derslerimizi iyi izleyin, insanlara da tebliğ edin, buraya ulaştırın insanları bu doğru adresi, Allah'ın izniyle, Allah bizim imanımızı muhafaza edecekler. Şimdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu mübarek Ramazan Şerif gününde geride zikrettiğimiz beyanları dikkate alacağınızı ümit ediyorum. Bu mübarek günde de birkaç hadis-i şerif size rivat edeyim Ramazan Şerif ile ilgili. Ee, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mektubundan Bugün yayını başka bir yerden yaptığımız için kitaplar kaldı mescitte. Ondan dolayı yarın inşallah e, sizlere e, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin o dersinden Ramazan Şerif'te e, irad ettiği dersinden geri kalanı yarınki derste inşallah tamamlayacağız o mektubumuzu. Daha da birçok hadis-i şerifler beyan edeceğiz. allah Teala ve i Hazretleri Bizi kurtarmak için bizi dünya ahiret karanlıklarından, kabrin karanlığından, mahşerin karanlığından, cehennem zaten zifiri karanlık. Kurtarmak için bizlere birçok imkanlar sundu, müjdeler verdi ve böylece biz Allah'ımızın verdiği bu maddi manevi nimetleri ziyat edersek Rabbimizin Tebârak ve Teala izniyle çok kazanacağız. Şimdi Mecalis-ül envâr -l isimli eserde İmam Abdül Latif Hazretlerinin divat ettiği bir tabi eski ümmetlerden Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala'nın bir vahyi var. Musa Aleyhisselam'la ilgili şu özellik var. Bizim ümmeti Allahu Teala'nın en çok kıyas ettiği ümmet, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti ve bizim ümmeti en çok kıskanan, yani kıskanan derken haset manası da değil, bizim ümmeti en çok imrenen diyelim. Bizim ümmete verilen faziletlere en çok heves eden Musa Aleyhisselam olmuştur. Birçok hadis-i şerifler bu hususta var tefsirde de yazdık ve ketebnahu fil alvah min kulli şeyin mev'izetun ve tafsilan şey. Biz Musa'ya Tevrat levhalarında Araf suresinde olacak vadi-i kerime. Tevrat levhalarında Tevrat 1 milyon ayetti yani Kur'an-ı Kerim'den daha fazladır. Eee 13'ün ümmetten ezbere bilen azdır. Ancak peygamberler ezberebiliyor. 70 kişi kadar ezbere bilen vardı. Zaten ondan dolayı değiştirilmeyem şahit oldu. Hafızları kalmayınca e, bilenler kendi aralarında ittifak edip şunu kaldıralım, şunu yerine koyalım şeklinde bir ittifak sağlayabildiler. Kur'an'da bu yapılamıyor. Çünkü hafızı çoktur, alimi çoktur. Şimdi mesela 10 kişi, 20 kişiyi parayla, karıyla kandırıp, satın alıp da e, bu Kur'an'da 10-20 kişinin tekelinde olsaydı, hafızasında ve ilminde olsaydı, onların hepsine bu gavurlar, bu Yahudisi, Siyonizmi ...dünya kadar teklifler verip herkesin bir satılma payı var derler. Ee, buna göre fiyatı yükselterek, limiti ve vs. Bunları toplasalardı deseler de Kur'an'daki şu ayeti kaldırın, şu ayeti çıkarın. Ee, bunu yapabilirlerdi, bu mümkün olabilirdi. Çünkü yani insanların ve peygamber değiller, hoca da olsa, şu da olsa, bu da olsa sapıtanlar çok. Görüyoruz dünyada ne kadar e, hoca geçinen, bu kadar vaiz eden insanların sonradan Siyonizm'de ne kadar işte dışlı olduğu... Efendim dünyanın gavurlarıyla ne kadar irtibatlandığına dair önümüzde örnekler var. Günümüzde örnekler var yani. Dolayısıyla bunları düşündüğümüz zaman şu anda Kur'an bu gibi insanların tekerinde olsaydı e, belki Beni İsrail'in aleyhindeki ayetlerin e, değiştirilme imkanı doğacaktı. Yahudiler de bundan çok memnun olacaktı. Ama Hazreti Kuhu inna nehalu nedikra zikra ayet Kerime'de biz Kur'an'ı indirdik ancak biz indirdik. وَإِنَّا لَهُ Onu koruyacak da ancak biziz. E şimdi başka kitaplar hakkında koruma sözü verilmemiş. Peygamber amel edecek, ümmetini amel ettirecek. Tabi de Musa Aleyhisselam'dan sonra halifeye lüzum yok. Çünkü peygamberler ona halife oldu. Yani bizim ümmetteki alimlerin, velilerin, şeyhlerin e, konumu Musa Aleyhisselam'ın ümmetindeki peygamberlerin konumudur. Ulema <gülüyor> اَمْمَتِي كَنْبِيَاِ بَنِ İsrail. Ümmetimin alimleri beni İsrailin peygamberleri gibidir. Ne demek? Çünkü peygamberlik makamı müstesna. Ama e, İsrailoğlanı da Musa Aleyhisselam'dan sonra Ta İsa Aleyhisselam gelene kadar, yani İncil inene kadar o arada baya bir zaman dilimi var, bin seneden fazladır. Belki iki bin senedir. E, o kadar dönemde işte 124 bin peygamber, 224 bin bir vaat. Bu kadar peygamber kimin döneminde geldi? Hep Tevratın yürürlükte olduğu dönemde geldi. Yani Musa Aleyhisselam'ın şeriatini e, yürütmek için, yürürlükte kılmak için, devam ettirmek için geldi. O peygamberler onun için Rasul olmadı. Niye Rasul? Rasul 313 tane var. Rasul olması için ne lazım? Şeriatında kitabı değişmese bile, Tevrat tamel etse bile, hükümlerde ona değişiklik vahyedildiyse, bir hükümde değişiklik falan, en azından Rasul olur. Ama 13'ün e, 313 313'e de kalıyor Rasul sayısı. Ama enbiya yani nebiler 224 bin olarak hadis-i şerifte zikrediliyor. Tabii ki iki rivayet var. 124, 224 bin olarak. E, çok büyük bir rakam. Çünkü Musa Aleyhisselam döneminde e, yani Musa selamdan sonraki dönemlerde bin tane peygamberin aynı dönemde dünyada hayatta olduğu ve irşat faaliyetinde olduğu zikrediliyor kitaplarımızda. E, zaten İsrailoğulları ayaklandıkları zaman bir günde e, efendim, 70 peygamber öldürdükleri, bir günde veaktülûne hak haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı, ayetler var kaç yerde yani 70 peygamberi aynı gün öldürüyorlar bu demektir ki daha ne kadar peygamber dünyada var ki, bin tane e, bir dönemde olduğunu da kitapta gördüm, rivatlerde gördüm hal böyle olunca onlara yeni şeriat verilmiyor eski şeriatın hükümlerinden bir hüküm de değiştirilmiyor ancak vahiy yine gelmeden nebi olamaz. O zaman alim veli şeyinde olur. Konumunda olur. Ee, peki nebiliği nerede? Cebrail Aleyhisselam geliyor ona. Cebrail Aleyhisselam görüyor ama ne veriyor ona vahiyden özel konular. Dinle ilgili değil. Mesela şu adama git şunu söyle. Veya şu hükümdaara şöyle vazet. Veya şuraya git, şuradan gel, şuna yardım et. Şu ölmüş ki cenazetini kaldır. Bu gibi e, vahiyler devam ediyor. Ama dindeki bir hüküm değişmiyor da özel vahiyler devam ettiği için o da nebi oluyor. Yoksa o zaman hocalardan, alimlerden farkı kalmaz. Cibril'i görmeden hiç kimse nebi olamaz. Yani Cibril'in vahiy getirmediği hiç kimse nebi olamaz. Dolayısıyla enbiya ise, nebi ise hepsi Hazreti Cibril'i görmüş ve görüşmüştür. allah Teala'dan vahiy almıştır. Ama bu vahiyin içinde şeriat hükümlerinden değişiklik getirilen noktadaysa Rasul sınıfına geçer. İlla Rasul'de kitap verilme şartı yok. Çünkü 120, e, 104 kitap diyoruz, dördü büyük kitap. E, 100 kitap e, onlar suhüftür, sayfelerden ibadet. Suhuf İbrahim ve Musa, İbrahim asalma verilmiş, Adem asalma verilmiş, İsa asalma verilmiş. Yani sen o 104'ün yüzünün ayrı ayrı peygamberlere verilmiş değil. Onlar da iki üç peygamberde bitiyor. 30 sayfa işte İbrahim asalma, İsa asalma, Adem asalma bitiyor. Zaten Musa asalma ayrıca Tevrattan başka da suhuf verilmiş sayfeler. Dolayısıyla o 104 dediğin zaman. 4'ü 4 peygambere, o 100'ü de 3-4 peygamberde bitiyor. Bundan dolayıdır ki 313 rasul olması için her birinde kitap olma şartı yok rasul olmakta. Ama yeni bir şeriat, ama kitapsızda şeriat olmaz. O zaman ne diyoruz? Alimlerimiz beyan etmişler. Eski şeriatta bir hüküm değişikliği o peygambere vahyedildiyse o nebi hem nebidir hem de rasul oluyor. Zaten her rasul mutlaka nebidir. Ama her nebi Resul değildir. Bunlar da itikadi meseleler. Bunları da anlarsınız inşallah. Yani anlaşılacak şeyler, zor şeyler değil. E, bu kadar enbiya içerisinde e, Musa Aleyhisselam'a levhalarda işte bir milyon ad kelimede her konuda tafsilat verdik diyor. Bir Kur'an-ı Kerim hakkında var bu ve tafsile külli şey Kur'an her şeye tafsilat verir diye açıklamasıdır. Bir de Tevrat hakkında var. İncil, zebur hakkında yok. Çünkü onlar Mevali İsden vazlardan ibaret kalmışlardır. Yani ahlakla ilgili konulardan müteşekkildirler. Ama Tevrat-ı Şerif şu andaki Tevrat değiştirilmiş. İşte onun için diyorum. Kur'an'ı biz muhafaza ettik. Sözü olmasa Kur'an'a da aynı numarayı yapacaklardı. Ama Mevla ona onu karar verdi. Onun için böyle kuran el Kur'an anlaşılsın diye, ezberlensin diye çok kolay ettik. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in hafızı çoktur. Bir Kur'an bastılar, bir, bir yerlerini değiştirmeye kalktılar bir zaman. Onu da Afrika'da kim Müslümanlara yutarlar, yuttururuz diye dağıttı falan. Siyonizm bunu da yaptı yani. Avrupa ülkeleri vasıtasıyla belki olabilir. Ama hemen ne oldu? O Kur'anlar tespit edildi ve imha, imha edildi. Çünkü Afrika'da alim yok değil ki. Afrika'da da ulema dolu, hepsi okumuşlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bir harfin değişmesinde bütün dünya ayağa kalkar. Bundan dolayı Mevla'nın koruması altındadır diyorum. Biz her şeyi yazdık dediği zaman o tefsirinde, tabii rakamlar benim aklıma kalmıyor, ee, Ruhul Furkan tefsirinde belki 50 sayfa rivayet yazmışızdır. Yani o ciltte olabilir. Ya da yecidûne mektûbena indev muadde de olabilir. Ee, Fittevratı velincil. Çünkü orada ne diyor? İşte Musa Aleyhisselam'a vahiy ettik. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve adı hep Ahmet diye geçiyor o Musa Aleyhisselam'a giden vahilerde. İşte Ahmet'in ümmeti şöyle abdest alacak, şöyle namaz kılacak. Onlara Ramazan verdim, onlara teravih verdim. Her şeyi bildirmiş. İşte o zaman Musa Aleyhisselam bunlar benim ümmetime ver. Bunlar bana nasip olsun. Hep böyle tevenni ve gıpta etmiştir. Ha yok Mevla bulmuştur. Bunlar Ahmet'in ümmetine mahsustur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için e, bu da o rivayetlerden biri demek istiyorum. Ama Ramazan'la ilgili olduğu için okuyorum. İnni attayit ümmete Muhammedin nûrayni ben Muhammed'in ümmetine sallallahu teala aleyhi ve sellem iki nur verdim bizim ümmete. Keyla yedurhum zulmetani ta ki iki karanlık onlara zarar veremesin. Yani iki dehşetli karanlık var. Bu karanlıklara karşı iki nur verdim. Fekale Musa Men nurani ya Rabb? Feqale taala nuru Ramazan ve nuru'l-Kur'an. Bu ikisi çok birbirine bağlı şeyler. Musa Aleyhisselam sordu ki iki nur nedir? Mevla talebe cevap buyurdu ki bir Ramazan'ın nurudur, bir de Kur'an'ın nurudur. Zaten Ramazan'la Kur'an'ın münasebeti o yüzden mukabeleler, o yüzden hatimler, hatimle teravihler. Çünkü inen Zelnafi iletil kader. Kadir gecesinde indirdik. Şehrü Ramazan elledi fil Kur'an Kur Ramazan ayında indirildi. Ayetleri birleştirildiğin zaman Kadir gecesi Ramazan'da olduğu anlaşılıyor. Ve Kur'an'ın Ramazan'da indirildiği kesin beyan edilmiş. Onun için Ramazan'da da maksat oruçtur tabii ki. Teravih'te de buna dahil müjdeleri çoktur. Velakin bu iki nur onlara yeter Allah buyurdu. Musa Aleyhisselam dedi ki hangi karanlıklara karşı bu iki nuru verdin ya Rabbi? Ve hemen zulmetani ya Rabbi. Gâle Teala zulmetül kabri ve zulmetü yevmil uyâmeh. İki karanlık birincisi kabrin karanlığıdır. Kabirde, gözüm görmüyor zaten. Kabirde karanlık olsa ne olur? Işık yaksak ne olur? Diyeceksin. Ama yanlış diyeceksin. Çünkü neden? Ruhun gözü görüyor. Peki. Sen uyuyorsun. Rüyada görüyorsun. Dünyada gözün görüyor mu sen rüya görürken? Görmüyor. Uykudasın, gözün kapalı. Bazı gözü açık uyanlar da vardır. Ayakta uyanlar da var gerçi. Ama Normalin konuşuyoruz. Gözün kapalı. Ve sen uyuyorsun. Uykuda karanlık bir yere girdiğin zaman korkuyor musun? Korkuyor Halbuki senin normalde karanlıkta değilsin. Belki de bu kadar ışık altında uyuyorsun. Ama o rüyada gezen kim? Şukurdan aşağı atılan kim? Oo, bağırarak uyanan kim? Yani vücuduna bile tesir etti. Bedenin kalktı ayağa. Şimdi sen diyorsun ki Kabir azabı bedene midir, ruha mıdır? Kabir azabı ruhadır. Bazen bedene de olur, yılanlar kabirde musallat olur, akrepleri Allah özel gönderir, cehennemden hark açılır namazı terk eden hakkında, okuyun o kitabımızda namazı terk edenlerin başına gelecek belalarda kaynakları verilmiş özel yılanları var, namazsızların üzerine kabirde musallat edilecekler. Ama bu özel bazı günahlara, bir de insanlara göstermek için, yoksa kabirde azap için, Allah her kabire yılan iki tane akrep falan sokmuyor yani. E zaten toprağın doğal böcekleri olabilir, ayrı bir şey. Kurtlar olabilir. Ama onlardan da beden bedeni yerseler, yutsalar beden ondan acı duymayabilir. Duymaz yani. Çünkü Müslüman'ın da mübarek adamı da çürüyor. Ondan azap duymuyor ki o çürümekten kurdun yemesinden. Ondan pire ısırması kadar gelmez. Hiç alakası yok. Kabirde azap ruhadır. Ahirette Cehennemdeki azap hem ruhadır hem bedenedir. Yani şu anda dünyada olduğumuz gibi beden var. Nasıl elimi kessem şu anda tabii canım acıyor. Canım derken ruhum da acıyor, bedenim de acıyor. Acı hissediyor. Veya yaksam şu anda bir yerimi hem bedene hem ruhadır. Kabirde sadece ruhadır. Mahşer'de cehenneme girdiğin zaman Allah muhafaza buyursun cümlemizi mübarek saatler hürmetine o kabirde cehennemdeki azap hem bedenedir hem ruhadır. İşte yaşan Nuri gibi bazı ilahiyatçıların efendim e, cesetler haşr olmayacak çok büyük laf. Yani bedenin haşr olmayacağını, mahşere beden olarak çıkmayacağımızı, cennetin ruhlara hitap edeceğini, azabın ruhlara işkence olacağını rüya kabilinden e, iddia edenler Allah muhafaza dinden çıkmış olurlar. Asla Müslüman olamazlar çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve delvi hoş vahşi hayvanlar bile mahşere dirilecek diyor. Ekulleme nadu ciltludi derileri piştiği zaman diyor. Ruhun derisi mi pişer? Nereden çıkarıyor bunlar bunu ya? Ayette deri diyor ya! Demirden kamçı diyor, ruha kamçı ne yapsın? Dolayısıyla bunlar bedene aittir. Mahşerde, cennetteki nimetlerde bedene aittir. Rüyada, rüyalanmak gibi, ihtilam gibi zevk değildir yani. Bizzat eşindir veya hurindir, Senin ondan ilişkin, efendim, e, cennetteki, dünyadakinden bin kadar. Dünyada bir saniyelik lezzet için o kadar işe girişiyorsun, ahirette o lezzet ebedi kalıyor. Yani dünyada o lezzet ebedi kalsa zaten adam kafayı yer. Dolayısıyla e, cennetin nimeti de bedenedir, beden ve ruhla beraberdir. Cehennemin azabı da bedenle ruhla beraberdir. Yoksa dünyada yediğin yemeğin, ''Aa şimdi iftara acayipti, hazırlandınız, iştahlandınız.'' falan şimdi e, ''Ne var ne yok önünüzde de bilmiyorum.'' Ama siz şimdi onu yerken şuradan geçene kadar lezzet alıyorsunuz. Mide indikten sonra çok da şişirdiğiniz zaman da ah bir kapağı olsa da hepsini birden boşaltsam değirmen boğaz devamlı öğüt. Yani sen devamlı yemek istiyorsun. Neden? Lezzet almak için. Doymak için değil. Çünkü sen doyduktan sonra da yiyorsun. Lezzet almak için yiyorsun. Şimdi lezzet nerededir? Lezzet şuradan geçene kadar. Buradan sonra yükü başlar. Çıkartma zahmeti. Bir de kabuz olursan yandın gittin. O zaman çok sıkıntı çekenler var. Ben de devamlı haplarla, ilaçlarla, mide mazmetmiyor. Onun için biliyorum. O zaman kardeş, lezzet için şuradan geçene kadar. Cennette nasıl? Cennette lezzet devamlıdır. Yani cennette onun için yemek içmek ihtiyacı yok. Yemek içmek var. Yutafu aleyhimiz, sahabemiz ebim ve ekvap. Altın çanaklarla, küplerle. Ayet bu. Etraflarında hizmetçiler dolaştırır diyor. Bir kapta 70 bin kişilik yiyecek kadar yemek var. ...bir kap, öyle küpler... E, ...öyle lezzetler, 70 çeşit... Re ...renge başka, kokusu başka, tadı başka... ...ve bunların hepsini bir adam yiyor... ...iki kişi değil... ...ve bu adamın hiç kazım sorunu olmuyor... ...ve gaz yapmıyor, şişkinlik yapmıyor... ...bu adam e, misgamber gibi bir ter çıkıyor... ...terle de koku ihtiyacını gideriyor... ...bir şimdi kaç para veriyoruz kokulara... <gülüyor> ...kaliteli kokular çok pahalı... ...koku ihtiyacını da o... E, ...yediğinin çıkarttığı ile de... ...koku ihtiyacı vücudunda salgılanıyor ve bu adam ne büyük abdest ne küçük abdest olmadığına dair sahih hadislerde la taqavvaton büyük kubdestin yapmazlar la yebulun idrar yapmazlar vesaire. E şimdi sen o zaman lezzet şuradan geçerken bitiyor. Cennetteki lezzet hep boğazında kalıyor. Ya şu anda zaten ben yediğim bir lezzet hep boğazımda o tat kalsa bir daha zaten yeme. Çünkü niye hamallık yapayım boşuna? Zaruret doymak için yerim ama lezzet için ama lezzet hemen gidiyor bizde. Cima'nın lezzeti de birkaç saniyelik. Yemeğin lezzeti de birkaç saniyelik. Yani dünyada en büyük lezzet bunlar sayılabilir. Ama o zaman azap da buna göre. Yani hem bedene hem ruha. Ve azap daimi. Nasıl lezzet kalıcı? Azap da kalıcı. Kabirde ruha. Ama sen kabirde e, gözün görmüyor. Rüyada da gözün görmüyor. Kafa gözün görmüyor. Sen uyurken ben böyle yapsam başının önünde. Sen uyanmadıktan sonra benim elimi göremezsin. O zaman... Ruh görüyor. Çünkü rüyada gezinen ruhtur. Peki ruh karanlıktan zorlanıyor mu? <gülüyor> zorlanıyor. Işık olduğu yerde, aa çok ışıklı bir yerdeydim ya. yeşil cennet falan. Görüyorsun öyle rüyalar değil mi? Bazen ya beni bir karanlığa koydular. Kuyuya indirdiler. Ay çok korktum. Peki o bedenine de dokunuyor mu? Dokunuyor. Çünkü rüyadan bağırarak kalkıyor mu adam? Kalkıyor. Ter içinde kalkıyor mu? Kalkıyor. Karısı da, ne oluyor ya adam? Gece yarısı ne oldu? Ah, oh, ah. Oh. Kalp atışları hızlanmış falan falan. Ne oldu sana ya? Ne oldu beni ya? Bir karanlığa soktular, çukura doğru indirdiler, uçuruma dibine. E peki sen gözün zaten görmüyor, karanlıktan niye bu kadar vücudun zarar gördü? Ha işte kabirdeki karanlık da odur. Ruhu karanlığa sokacaklar, bedende iskence çekecek. Ha, nasıl anlattı? Yani yaşadığı şeyi eref inanmıyor ya. Ya kendin yaşıyorsun bunu? Hala diyorsun ki böyle şey olur mu? Kabirde ne alakası var? Kabir azabı yok diyor ya. Hey gidi okuyan ya, hey gidi okuyan. Senin canına okuyan melekler sana suale cevaba geldiği zaman, sen o zaman diyecektin eyvah kabir azabı varmış ama ben şimdi gidip bu millete nasıl bu varmış diyeyim. Zaten seni saptırdığın millet sen kabirden çıksan, dirilsen sana yine inanmazlar yani. Çünkü neden? İş geliyor yani. Kabir azabı yok, namaz kılmasan cezası yok falan. adamı kendini avutuyor adam. Zaten o tip adamlar onlara inanıyor yani. Öbür türlü zaten halk diyor ki böyle şey muhtur yav diyor. Bu hoca yanlış konuşuyor diyor. Onu zaten köylü Hasan amca anlıyor yani. Fatma teyze anlıyor onu köydeki. Alın yazısı haktır ya bu nedir yav diyor. Biz Sibyanken öğrendik bunu. Bu ilahiyatı bitirmiş, profesör olmuş. Haberi yok yav diyor. Ya bunları ben gördüm böyle insanlar. Eski insanlarımız çok daha şuurlu. İlmi olmayabilir. Onun için Ramazan'ın nuruyla Kur'an'ın nuru Hangi karanlığa karşı gelecekler? Kabirin karanlığıyla kıyamet gününün zulmeti ve karanlığı. Bir de kıyamet gününde mahşere çıktığın zaman mahşere çıktığın zaman kafirler zifiri karanlık. Münafıklara önce bir ışık veriliyor, biraz gidiyorlar gidiyorlar sonra tak diye nurları söndürülüyor. Zaten sırattan geçemiyorlar. İşte o zaman diyorlar ayet-i kerimede Tahrim suresi olacak. Unfurûne anektebis minnûrikum. Şimdi sağ tarafta müminler nur içinde. Sol tarafta kafirler zifiri karanlık içinde. Münafıklar dünyada Müslümanız demişler, camiye gelmişler, teravih kılmışlar, bir şeyler bir şeyler yapmışlar ama kalplerinden inanmamışlar. Kalplerinden inanmadıkları için kafirlerden beter olmuşlar. Bu adamlar Bu adamlar ya ahirete çıktıkları zaman biraz onlara ışık verecek. Neden? Sebebi şu, şimdi onlar Allah'ı kandırmaya kalktılar ya kendi zanlarınca. Bekara suresinde münafıklar Allah'ı aldatmaya kalkışırlar. Aldatamaz aşağı. Ama bizi aldatıyor, hakikaten aldatıyor biz. Ne münafıklar yanımızda biz anlamadık. Ama Allah'ı aldatmaya kalkışırlar. Şimdi dünyada Müslümanları nasıl olsa aldattık diyerek, Ahirette de biz bunu yutturursak Müslümanların tarafında haşr olur muyuz? Gerçi Müslümanların ahiretin olacağı, kabirden kalkılacağı, dirileceği mahşere inanmamışlar. Ama ya varsa bir varsayımda kalmışlar. Bu zaman bir de bahşere çıkınca, u zaten ölürken anlamışlar. Hazreti Ali aleyhisselam tokat yiyince meleklerden kamçıyı kabirde münafık çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem resmi sureti geliyor gösteriliyor. Bu zat hakkında ne dersin? Aa ha ha diyor. Ve Muhammed'dir, benim peygamberimdir diyemiyor. İnsanlar sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar bir şey derlerdi bunun hakkında diyor. Benim peygamberim diyemiyor. Ve nebiyy Muhammed'un Muhammed'ün sallallahu aleyhi ve sellem diyemiyor. Bunu diyemeyince zaten bir tokmak vuruyor. Bu sahittir. Hadislerde Bukhari'de de geçer. Bir tokmak vuruluyor ona. İki işte kulağının arasına arkadan vuruluyormuş o hadis-i şerifte. O, o noktaya vuruluyor. O ateşten tokmakla beraber kabri ateş doluyor. Ve bu e, mahşere çıkana kadar o azap ona yetiyor. Öyle bir acıda kalıyor. E, münafıklar zaten oradan anlıyor işi, hak olduğunu. Ama dünyada inanmamıştılar. Tabii mahşere çıkınca, acaba Allah dünyada kandırdık gibi, yani Müslümanlar arasında kanımızı, canımızı koruduk. Müslümanlar bize kafir muamelesi yapmadı. de savaşmadı. Çünkü la ila illallah, Allah Muhammed Resulullah diyen, kalbini yarıp bakamazsın, inandım diyor, bitti. Ama içinden inanmamış. Sahabenin arasında münafık vardı. Sahabede münafık yoktu. Sahabenin arasında münafık vardı. Hal böyle olunca onlar mahşere çıkınca bakıyorlar onlar da Müslümanlar gibi ışıklı gidiyorlar. Işık var. Herhalde yutturduk diyorlar. Dünyada biz Müslümandık ya görünüşte. Burada da ışık iyi gidiyor diyorlar ve böylece biraz gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Birden ışıkları kapanıyor. Şimdi bu baştan karanlıkta kalandan daha beter duruma düşüyor. Baştan karanlıkta olsa adam kendini ona göre alıştır ara, şey, alıştıracak. Eli yol damıyla orayı yoklayacak, buraya bakacak. Hani ki merdivene çıktın, hepten karanlık. Ama merdivenin ortasında hızlı hızlı koşarken birden karanlık olduğu zaman sen çok kötü duruma düşüyorsun. Şimdi onlar bu sefer yutturduk ve tutturduk zannediyorlar ve böylece efendim e, ortada kalıyorlar sap gibi. Bu sefer Müslümanların ışığına bakıyorlar. Sağda ışık var. Bize bize siz baksanız projektör gibi ha bu ışığı şimdi o tarafa dönsen başka buhtar. Gerçi bunlar arkayı da ışıldatıyor ama bize bakın da nektemiş bir nuruğum. Nurunuzdan biraz faydalanalım diyorlar. Yani önümüzü görelim. Nereye götürülüyoruz? Geylaceru <gülüyor> Müslümanlar tarafından veya melekler tarafından olabilir. Onlara cevap dönülüyor ki dönün geriye. Geriye neresi? Geri kabirde ne arar? Kabirde zaten fena vaziyetteydiler. Dönün geriye. Ne demek istiyorlar? Dünyaya dönün. Fel temissu nura, nur arayın. Nerede nur vardı? Ramazan'da vardı işte. Ramazan nuru, Kur'an nuru. Ramazan'da oruç tuttun mu? Teravihini kıldın mı? Sahura kalktın mı? Sabah namazını kıldın mı? Beş vakti kıldın mı? Haramlardan sakındın mı? Hatim yaptın mı? Kur'an okudun mu? Okuyamıyorsun, mukabele dinledin mi? Sen buradan nuru aldın mı? Bak, kıyametin karanlığı, bir de kabrin karanlığı. İki karanlığa, iki nur. Oruç nuru, Ramazan nuru, Kur'an nuru. O zaman dönün geriye, nuru orada arayın. Biz buradan bulmadık, oradan aldık da geldik diyorlar. Bu duruma düşmemek için işte allah Teala niye onlara baştan ışık verdi de ortada sap gibi bıraktı? Çünkü siz beni kandırmaya kalktınız ha, ben de sizi kandırayım da görün bakalım. Niye? Baştan biraz ışık vereyim, ha yutturduk zannettireyim, ondan sonra sizi gavurdan beter edeyim, kafirden şiddetli karanlığa ve azaba dühçar edeyim diye Mevla Teala... Siz benimle alay mı ediyordun haşa Beni mi kandırmaya kalkıyordun haşa İşte size böyle yaparım Allah buyuruyor Onun üçündür ki Mevsimdeyiz Nur alacak yerdeyiz Zaman dilimindeyiz Allah Teala cümlemize Kur'an nurundan Ramazan şerif nurundan Teravihlerin nurundan Bu mübarek günlerin gecelerin nurundan Azami derecede en büyük nurları Almayı Ve ölene kadar korumayı ve mahşerde bu nurla bu mahşere çıkmayı müyesser eylesin. Amin. Şimdi birkaç dakika var herhalde. Bu arada ben size dergiden, dergimizden bir şey zikredeceğim. 96. sayfede, en son sayfa dergide, ondan ileri yok. 96. sayfede e, yazdığım, Tabii birçok şeyler yazmışız, onları mutlaka okuyun, amel edin, istifade edin. Efendim, Mekke ve Medine müftüsü, Haremey-i Şerife müftüsü, Ebu Abdillah Muhammed İbni İsmail İbni Ebu Sayf el Yemeni Kudsesirruh, Evliya'nın reislerinden. Bu El Kırtas isimli çok büyük bir kitap var. İmam Attas'ın, El Bealevi Hazretleri'nin, o da çok büyük, o da geçmiş çok büyük ulamadan, kaç yüzyıllık senelik şey bu. O da haremey Müftüsü'nden naklediyor. Bir dua vardır ki, bu dua hastalık bütün hastalıklar. Kanser, ülser, şeker vesaire. Baş ağrısı. Aşırı baş ağrısı. Migren. Humma. Sıtmalı ateş. Nazar. En mühim mesele. Bir bakıyor adam deviriyor ya. Nazar. Deveyi kazanan insanın mezara. Hadis bu. Nazar. Göz. Kem göz. Kötü bakış. Kötü düşünceyle bakış. Sara. Düşüyor bayılıyor milletin içinde kadınsa bile her tarafa açılıyor. Baygınlık. Delilik türleri. Benim çocuğumda bir delilik şekli var. var. Delilik çeşit çeşittir. Delilik çeşitleri. Panik atak. Asrımızın en büyük hastalığı. Panik atak. Kalp hemen başta tansiyon fırlıyor. Kalp yükseliyor. Tansiyon 19-20-23. Ondan sonra kalp ritim bozuldu. Panik atak çok. Benim yakınlarımda da oldu. Bütün afetler hangi bela musibet için yazılırsa okunması da faydalı ama burada yazılırsa diyor. Ben parantezi şey koydum ama kitabın metni tercümesi yazılırsa, hastalık sahibi bunu üzendiğinde taşıdığı sürece Allah'ın izniyle o beladan, o dertten kurtulur, çok faydasını görür. 96. sahibinde, Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor ve burada Allah Teala'nın zatına sığınılıyor, tas tamam kelimelerine sığınıyor, esma-i hüsnaya sığınılıyor, şeytanların vesveselerinden, dürtülerinden, cinlerden, büyülerden, şeytanların üflemesinden, vesvesesinden, Allah'ın perçeminden tuttuğu Celle Celaluhu, her türlü canlının böceğinden tut en büyüğüne kadar deccalına kadar her şerlinin şerrinden Allah'ın yüce zatına, tas tamam kelimelerine esma yusnasına sığınılıyor. Yani meal bu. Burada tercümesi tam manasıyla yapılmış. Bunu derginin sonunda bunu yanlış getirmişler de böyle bir kağıtta ayrıyetten yazdık. Herhalde dört tane vardır. Bu dört taneyi aradan kesebilirsiniz. Yani kesme yerleri bellidir. Dört kişiyi Allah'ın izniyle üzerinde e, taşıması için çok faydalıdır. Ama biri diyor ki ben kendim yazsam bir daha. E, Arapça'yı güzel yazıyorsan yaz elinle yaz. Bir hocaya yazdırsam e tamam yazdır. o Daha iyi olur elle yazsan. Ama herkes nerede yazacak? Bir de yanlış yazarsın mana bozarsın. Allah'ın sıfatını ismini. Onun için dergimizle beraber hepinize hediye ediliyor, nazar için özellikle ve panik atak gibi ani efendim çok tehlikeli hastalıklar bunlar, tansiyonu fırlatıp beyin kanaması yaptıracak kalbi durduracak kadar, kriz geçirecek kadar bu panik insanı perişan eder, özellikle bunu beyan etmiş ulevamız, evliyamız böylece şeytan geliyor vesvese veriyor, kışkırtıyor ifsaat ediyor, ihva ediyor ve cinler Onların yanıma gelmedi. Audi bir ke Rabb en yanıma gelmelerinden diyor. Ve bunu üzerinde taşıdığı sürece bütün bu afetlerden Allah'ın izniyle muhafaza olacağı evliyaullah tarafından ulema tarafından beyan edilmiş El Kırtas kitabının birinci cildinin 272 ve 273. sayfelerinden ben Arapça kaynaktan aldım, metni de yazdım. o kitapta yazısı var ama ee, üzerinizde taşımak için derginin şeyini kesmeyin diye, ayrıyeten bir de bir tane değil, çoluğunuz var, çocuğunuz var diye, dört tane sığmış bir kağıda, aralardan kesersiniz, dört tane ayrı şekilde yazıya getirmeyin kesme yerini, araya getirin ve böylece Allah'ın izniyle, onun isimlerine sığınalım, sıfatlarına sığınalım, yüce zatına sığınalım, bu bütün afetlerden bizi Allah koruyacaktır, Allah koruyacaktır. He Bunun aslı var mıdır? Vardır. Çünkü İbni Ömer Hazretleri büyük sahabidir ve fakıhtir, çocuğu küçüktü o okuyamayacak diye ona e, yazılan, işte şeytanlar musallat oluyor, küçücük ümmü Sıbyan denilen cinler falan ağlatır, bas bas bağırtır çocuğu. E, bu vaziyette ona yazmıştır ve üzerine takmıştır, sünnette esası vardır. Allah Teala oruçlarımızı kabul eylesin, amin.